İsmi Azamı Açıklayan Dua Seni Tesbih Ederim Ey Allah, Çok Yücesin Ey Rahman Bize Affedip Cehennem Ateşinden Koru Ey Rahman Seni Tesbih Ederim Ey Çok Merhametli, Çok Yücesin Ey Cömert Bize Affedip Cehennem Ateşinden Koru Ey Rahman Seni Tesbih Ederim Ey Çok Övülen, Çok Yücesin Ey Hikmet Sahibi Bizi affedip cehennem ateşinden koru ey Rahman, Seni tesbih ederim ey şerefli, Çok yücesin ey her şeye hükmeden, Bizi affedip cehennem ateşinden koru ey Rahman, Seni tesbih ederim ey çok kutsanan, Çok yücesin ey selamet veren, Bizi affedip cehennem ateşinden koru ey Rahman, Seni tesbih ederim ey emniyette kılan, çok yücesin ey gözetici! Bizi affedip cehennem ateşinden koru ey Rahman! Seni tesbih ederim ey izzet sahibi! Çok yücesin ey istediğini zorla yaptırabilen! Bizi affedip cehennem ateşinden koru ey Rahman! Seni tesbih ederim ey büyüklük kendisine ait olan! Çok yücesin ey ilk! Bizi affedip cehennem ateşinden koru ey Rahman! Seni tesbih ederim ey her şey yok olduktan sonra da varlığı devam eden, çok yücesin ey ayetleriyle zahir olan, bizi affedip cehennem ateşinden koru ey Rahman. Seni tesbih ederim ey yaratan, çok yücesin ey her şeye şekil veren, bizi affedip cehennem ateşinden koru ey Rahman. Seni tesbih ederim ey tövbeleri kabul eden, çok yücesin ey bağışı çok olan, bizi affedip cehennem ateşinden koru ey Rahman. Seni tesbih ederim ey dirilten, çok yücesin ey mülkün gerçek varisi, bizi affedip cehennem ateşinden koru ey Rahman. Seni tesbih ederim ey evveli olmayan, çok yücesin ey hükmü devamlı olan, bizi affedip cehennem ateşinden koru ey Rahman. Seni tesbih ederim ey tek başına olan, çok yücesin ey tek olan, bizi affedip cehennem ateşinden koru ey Rahman. Seni tesbih ederim ey nur, çok yücesin ey kahreden, bizi affedip cehennem ateşinden koru ey Rahman. Seni tesbih ederim ey şanı yüce olan, çok yücesin ey güzel olan, Bizi affedip cehennem ateşinden koru ey Rahman. Seni tesbih ederim ey emrine boyun eğdiren, çok yücesin ey kudret sahibi. Bizi affedip cehennem ateşinden koru ey Rahman. Seni tesbih ederim ey Hakim, çok yücesin ey her şeye gücü yeten. Bizi affedip cehennem ateşinden koru ey Rahman. Seni tesbih ederim ey her şeyi bilen, çok yücesin ey bilen, bizi affedip cehennem ateşinden koru ey Rahman. Seni tesbih ederim ey büyük olan, çok yücesin ey bağışlayan, bizi affedip cehennem ateşinden koru ey Rahman. Seni tesbih ederim ey Halim, çok yücesin ey Sebilen, bizi affedip cehennem ateşinden koru ey Rahman. Seni tesbih ederim ey her şeye şahit olan, çok yücesin ey şahit, bizi affedip cehennem ateşinden koru ey Rahman. Seni tesbih ederim ey büyük, çok yücesin ey şanı yüce, bizi affedip cehennem ateşinden koru ey Rahman. Seni tesbih ederim ey nur, çok yücesin ey en ince işlerin bütün inceliklerini bilen. Bizi affedip cehennem ateşinden koru ey Rahman. Seni tesbih ederim ey her şeyi çok iyi işiten, Çok yücesin ey kendisine güvenilen, Bizi affedip cehennem ateşinden koru ey Rahman. Seni tesbih ederim ey yakın olan, Çok yücesin ey her şeyin özünü gören, Bizi affedip cehennem ateşinden koru ey Rahman. Seni tesbih ederim ey Hakk, çok yücesin ey her şeyi açığa kavuşturan, açıklayan. Bizi affedip cehennem ateşinden koru ey Rahman. Seni tesbih ederim ey şefkatli olan. Çok yücesin ey merhameti bol olan. Bizi affedip cehennem ateşinden koru ey Rahman. Seni tesbih ederim ey temiz olan. Çok yücesin ey kullarını günahlardan temizleyen. Bizi affedip cehennem ateşinden koru ey Rahman. Seni tesbih ederim ey güzelliği yaratan. Çok yücesin ey üstün kılan, şereflendiren. Bizi affedip cehennem ateşinden koru ey Rahman. Seni tesbih ederim ey kullarını günahlardan temizleyen. Çok yücesin ey bol nimet veren. Bizi affedip cehennem ateşinden koru ey Rahman. Seni tesbih ederim ey gerçekleri açıklayan, çok yücesin ey hükümran olan, bizi affedip cehennem ateşinden koru ey Rahman. Ve Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun ailesine ve arkadaşlarının hepsine rahmet et. Rahmetinle, ey merhametlilerin en merhametlisi.